Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. Muaz bin Haris radıyallahu anh. Kardeşleri Muavviz ve Avf ile birlikte genç yaşta Bedir gazvesine katılan Muaz bin Haris'in kendisinin sahabi olmasıyla birlikte babası ve annesi Afra bint Ubeyt ile amcası Rafi de sahabiler arasında yer almaktaydı. Allah Resulü'nün hemen hemen bütün gazvelerinde bulunan Muaz ile kardeşleri Bedir'de şehit olan annelerine nispetle İbni Afra diye anılırlardı. Muaz, ağabeyi af ile beraber birinci ve ikinci akabebiyatlarında yer aldı. Diğer kardeşleri Muavviz ise ikinci akabebiyatına iştirak edebilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'den Medine'ye gerçekleştirilen hicretin akabinde, Muaz bin Haris ile Hz. Osman radıyallahu anh'ın yeğeni Mâmer bin Haris arasında muahhat bağı kurarak onları kardeş ilan etti. Bedir Savaşı'nda Kureyş müşriklerinden 3 kişi öne çıkarak çarpışacak kimse istediklerinde Muaz, Muavviz ve Aff kendiliklerinden ileriye atılmış ancak müşrikler Medinelilerle herhangi bir hesapları olmadığını kendileri gibi Kureyşli savaşçı talep ettiklerini söylemişlerdi. Muaz, Muavviz ve Aff'ın çarpışmak için ileri atılmalarını Allah Resulü uygun görmediği için Muaz ve kardeşlerine yerlerine dönmelerini emretti. Kaynaklarımızda Bedir Savaşı'na katılan Muaz ve kardeşleri için farklı rivayetler yer almaktadır. Bir rivayete göre Bedir Savaşı'nda Ebu Cehil'i Muaz ile Muavviz veya Muaz ile Muaz bin Amr bin Cemuh öldürmüş, bir başka rivayete göre ise Ebu Cehil'i Muaz ile Muavviz'in önce yaraladıkları, daha sonra da onu Abdullah bin Mes'ud'un öldürdüğü belirtilmiştir. Ayrıca Muavviz ile Affın, Bedir gazvesinde Ebu Cehil'in bacağını kestikleri, Ebu Cehil ile oğlu İkrimi'nin de onları şehit ettiği zikredilmiştir. Vefat tarihi hakkında farklı rivayetler bulunan Muaz'ın, Hicret'in 37. yılında gerçekleşen Sıffın Savaşı'nda, Hazreti Ali'nin saflarında çarpışırken öldüğü görüşünün sahih bir rivayet olduğu kaynaklarımızda yaygınlık kazanmıştır. Muaz bin Haris'in Allah Resûlü'ne biat eden eşi Habibe bint Kays'tan Ubeydullah, Ümül Haris bin Sebre'den Haris, Avf, Selma, Remle, Üm Abdullah bint Nümeyr'den İbrahim ve Ayşe, yine Resûlullah'a biat eden hanımlarından biri olan Ümmü Sabit Remle bint el Haris'ten Sare adında sekiz çocuğu dünyaya gelmiştir. Muaz'ın kardeşi Muavviz'in hanımı, Ümmü Yezid bin Kays, Allah Resulünden hadis nakletmiş, Rübeyyi ve Umeyre adında iki kızından Rübeyyi, Hz. Peygamber'e Hudeybiye'de biat etmiş, onunla muhtelif gazbelere katılarak yaralıların tedavisinde hizmet görmüş ve kendisinden rivayette bulunmuştur. Muaz'ın torunu Nasır bin Abdurrahman tarikiyle gelen, ikindi ve sabah namazlarından sonra nafile namaz kılmanın Resulullah tarafından